Bismillahirrahmanirrahim Kulun Allah'ın kendisi üzerindeki haklarını tanımasının faydaları Bu faydalardan biri de kardeşlerim yaptığı amellerden hiçbiriyle Allah'a karşı şımarmaması nazlanmamasıdır. Ameliyle Allah'a karşı naz yapmaya kalkışan kul onun rıza ve likasına kavuşamaz İmam Ahmet'in naklettiği ve bir zatlardan bir söze bakacak olursak bakın ne diyor ben bazen namaza kalkar saatlerce namaz kılarım gözümden akan yaşlarla da neredeyse yerden ot biter Evet. bir zat da ona bakın ne diyor sen hem ağlıyor hem de ibadetini görüyorsun böyle yapacağını Allah'a karşı kullukta kusurunu görsen hata ve eksikliklerini itiraf edip gülsen sana bundan daha hayırlı bil ki amelini gören ve Allah'a karşı nazlanan kurun namazı başının üzerinden daha yükseğe çıkamaz bunun üzerine uyanan o kişi bana diyor nasihatlerde bulun o zat da ona şöyle nasihat ediyor dünya nimetleri hakkında dikkatli ve kanaatli ol dünya ehliyle sakın nizalaşma cedele girme haramlardan sakınmakta arı gibi ol çünkü o yediği zaman temiz olanı yer çıkardığı zaman da temiz olanı çıkarır bir dala veya bir yere konduğun zaman oraya hiç zarar vermez Allah'a karşı çok samimi ve ihlaslı hizmet ve ibadetinde sadık olmalısın başına bir felaket gelince kulluğu bırakıp yoldan çıkmamalısın sadakat gibi sabır da büyük bir ibadettir unutmayasın Allah böyle nasihat eden insanların sayısını artırsın kardeşlerim bakın İmam Şatibi de şöyle bir şiir yazmış sahibine sadakatta kelp gibi ol sahibi bazen onu döver ve kovar fakat o yine de hizmet ve sadakatını eksik etmez onun kapısından bırakıp gitmez diyor Allah onlardan razı olsun yani sahibine sadakatta köpek gibi oluyor. diyor yani teşbihte hata olmasın nasıl ki sahibi onu hem döver hem kovar ama o yine de hizmet ve sadakatını eksik etmez işte Allah'ın kapısında öyle ol diyor. Artık öyle teşbih etmiş, öyle şiire dökmüş. Allah onlardan razı olsun. İmam Ahmed'ten gelen gene bir nakilde kardeşlerim. Cüreili'nin şöyle dediği naklediliyor. İsrailoğullarından biri bir hacedi sebebiyle Allah'a yönelip pek çok ibadette bulunmuş. Sonra hacetini Yüce Allah'tan talep etmiş. Fakat hacetine ulaşamamış. Sonra dönüp güzel bir nefis muhasebesi yaparak nefsini zem ve levüm eylemiş. Ve kendi kendine, ''Vallahi bütün kusur senindir, sendendir. Haşa ki Yüce Rabbim layık olduğun halde lütuf ve ihsanını esirgemiş olsun.'' demiş sabaha kadar nefsini böylece kınamıştır. Sabah olunca da hacetine kavun, kavuşmuştur. Evet kardeşlerim. Kitabımızın 12. bölümünde Şeytanın önce kendisini aldattığı, sonra Adem ile havaya tuzak kurduğu, sonra Adem'in zürriyetine Sonra kendi zürriyetine tuzaklar kurduğu. Evet. Şeytan önce kendini aldatmış kardeşlerim. Aleykümselam. Sonra Adem ile havaya tuzaklar kurmuş. Sonra Adem'in nesline sonra kendinin zürriyetine tuzaklar kurmuş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleykümselam kardeşlerim şeytan gerçekten hem kendisi için hem de başkaları için hakikaten lanetli olmuş ve kendisine uyanın da lanetli olmasına sebep olmuş. Onun kendisini aldatmasına baktığımızda yüce Rabbimiz kendisine Adem'e secde etmesini emretmiş. O ise bu emre itaat etmemiştir. Halbuki o Allah'ın bu emrine itaat etseydi kendisinin iyiliğine saadet ve izzetine olacaktı değil mi? Fakat onun zalim ve cahil nefsi bunu böyle kabul etmedi. Tersine Adem'e secde etmesini kendisi için bir zül ve aşağılık adetti. Kendisine verilen ilahi emre uyacağına kendisince nefsani kıyaslar yaptı ve dedi ki beni ateşten onu ise topraktan yarattın ben onu nasıl secde ederim evet kardeşlerim onun bu iddiasına göre ateşten yaratılan topraktan yaratılandan daha hayırlıydı daha hayırlı olanın kendisinden aşağı olana secde etmesi ise yanlıştı bir haksızlıktı. Bu haksızlığa ise haşa Allah irtikab ediyordu. Allah kendisine aslında yerinde olmayan haksız bir emir vermiş oluyordu ona göre. Bunun için Allah'ın bu emrine karşı gelmesi gerekiyormuş o da işte karşı geliyordu. İşte onun mantığı buydu kardeşlerim. Ayrıca Adem'e karşı müthiş bir kıskançlığa tutulmuştu. Çünkü Yüce Allah, Adem'e çeşitli kerametler ve üstünlükler lütfetmiş, onu müstesna bir hilkatte yaratmış, ona ruhundan üflemiş, ona her şeyin ismini öğretmiş ve onun için meleklerin secdeye varmalarını emretmişti. Kardeşlerin bütün bunlar Adem'e verilen ilahi kerametleridir. Şeytan ise bunlara haset ediyor, Adem'i kıskanıyordu. Adem henüz ateşte pişirilmiş kuru çamur halindeyken Allah'ın düşmanı onun etrafında dolaşıyor, büyük bir hayrete düşüyor, bu elbette büyük bir iş için yaratılmış olmalı diyor. Ve hükmünü şöyle veriyordu. Fakat bana üstün kılınacak olursa kesinlikle ona baş kaldırırım. Eğer ben kendisine musallat kılınacak olursam onu helak ederim diyordu. Vakteki Adem'in yaratılışı en güzel bir kıvamda, en olgun ve en güzel bir surette tamamlandı. İlim, hilim, vakar, tevazu gibi manevi güzellikle donatılıp şereflendirildi. Kendisine cemal ve hüsnü hilatları giydirildi. Melekler o zamana kadar hiç görmedikleri bir güzellik ve muhabbetle karşılaşıp ona hürmet secdesi yaptılar. Yüce Allah'ın Adem'e secde edin emrine derhal itaat edip secde ettiler. İblisin ise hasetinden gömleği arkasından yırtıldı. İçinde müthiş bir haset ateşi yandı. Kendi aklını ve mantığını kullanarak yüceler yücesi Rabbimizin hikmet ve iyiliklerle dolu bulunan emrine karşı gelip tarih boyunca kendi dostlarının yaptığı gibi Allah emrine kurban olup şerefli bir kul olacağı yerde akıl ile ilahi emre muhalefet edip isyan isyan bayrağını kaldırdı ve ben ondan hayırlıyım. Sen beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın. Karşılığını vermiştir. Böylece kardeşlerim kendisinin fasit ve çirkin rey ve kıyasına uyarak Allah'ın apaçık ilahi emrini terk etti. Daha sonra da ilmi ve hikmeti sonsuz olan Allah'a onun hiçbir aklın itiraz için yol bulamadığı hikmetine itirazda bulundu. Ve bakın ne diyor, şu benden üstün kıldığın varlığı gördün mü, onun neresi varmış ki benden üstün olsun, andolsun beni kıyamet gününe kadar ertelersen onun zürriyetini pek azı hariç kökünden koparıp sürükleyeceğim biliyorum isra atmış gibi. Allah onun şerrinden bizi ve neslimizi kıyamete kadar korusun kardeşlerim şeytanın Rabbimiz subhanuhu ve teala'ya olan bu itirazı şu anlama geliyor bana söyle bakalım niçin onu bana üstün kıldın görüyor musunuz şeytan adeta Allah'ı sorguya çekiyor ve onun bu itirazının derin manası senin bu yaptığın hikmetli bir iş değil. Doğru değil. Çünkü hikmet benim ona değil onun bana secde etmesini gerektiriyor. Çünkü aslında asalet ve fazilette ileri olan kendisinden aşağı olana değil aşağı olan ileri olana secde eder. O halde niçin böyle hikmete muhalefet ettin ya Allah? Onun yani şeytanın kendisinin Adem'e karşı üstün oluşunda hiçbir şüphesi yok. O bunun için böyle cüret ve itirazda bulunuyor. Ene hayrun minhu ben ondan hayırlıyım diyordu. Şeytan Allah'a delil getirmiş. Kaç yazar kardeşlerim. İşte böylece o bir takım deliller ileri sürerek kendisinin Adem'e üstün olduğunda ısrar ediyor kendi maddesinin ve aslının çok faziletli olduğunu iddia edip hakkın emrine inatla karşı geliyordu İşte bu kendince ileri sürdüğü deliller öngördüğü sebep ve mukaddimeler onun secde etmesine mani oldu yeganen mabut olan Allah'a karşı asi olmasına sebep teşkil etti Böylece o, bakın şu cümlelere dikkat edin, Cehaletlen zulmün, hasetle kibirin, masiyetle inadın, kendi kıyası kıyasıyla Allah'ın açık emrini reddetmenin, kendisi üzerinde topladığı bir varlık olup çıktı. Allah cehaletten, hasetten, kibirden, fısktan, rey ile hareketten bizleri beri buyursun kendi kendisince öylece ihanet etti kendi kendini o derece alçalttı ki kendisinin en büyük bir düşmanı dahi bu derece onu alçaltamazdı demek ki kişinin kendi nefsine verdiği zararı kendi nefsine yaptığı düşmanlığı dikkat ederseniz bütün yaratılanlar toplansa veremiyor arkadaşlar. Allah şeytanın bu huyundan hepimizi uzak kılsın. O kendisini büyüklemek isterken küçüldü. Yükselmek dilerken alçaldı. İzzetini ararken zilletten zillete düştü şeytan denilen bir varlık ki bizzat kendisine bu derece kötülükler edip kendisini aldattı aklı başında bir insan aleyküm selam kimin şimdi aklı başında bir insan nasıl olurdu onu dinler nasıl olur da onun vesvese ve fısıldalarını aldanır onu kendisine dost edinir onun ne derece bir şaşkın ve şaşırtıcı bir varlık olduğunu iyice kavrayabilmemiz için bakın Rabbimiz ne diyor meleklere Adem'e secde edin dedik secde ettiler yalnız iblis etmedi o cinlerden idi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onun zürriyetini dostlar mı ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanlarınızdır. Zalimler için ne kötü bir değiştirmedir bu diyor keyif onda. Evet kardeşlerim Allah ayetlerini okuyanlardan eylesin okuyup da unutmayanlardan eylesin okuyup da hayata geçirenlerden eylesin amin ya Rabbi şeytanın Adem ile havaya tuzak kurmasına bir göz atalım arkadaşları. Rabbimiz Sübhano ve Teala şeytanın Adem ile hava hakkındaki kıssasını bize bildirmiş şeytan onları aldatmak için sürekli hile ve tuzaklar kurmuş, onlara vaatte bulunmuş, onları ebedi cennette kalma arzusuna kaptırmış, Allah'ın adını anarak onlara, onların iyiliği için nasihatlerde bulunduğuna dair yeminler etmiş. Sonunda da onları kandırmış. Onlar da kendisinin istediğini yapmışlar da, bu yüzden başlarına gelenler gelmiş. Cennetten çıkmışlar, büyük sıkıntı ve kederlere düçar olmuşlar. Tabi bu aynı zamanda Yüce Rabbimiz'in bir takdiriydi. Fakat Rabbimiz'in takdiri kadar rahmeti ve mağfireti de haktır kardeşlerim. İşte ilahi rahmet ve mağfiret Adem ile Havva'nın imdadına yetişti de Onları tekrar cennete kavuşturdu. Ahvalin en güzeline nail eyledi ve şeytanın onlar için kurduğu tuzaklar kendisine iade edilip reddedilmiş oldu. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kurulan kötü tuzak ancak sahibine ve ehline dolanır. Fatır 43'teki fermanı yerini ve ehlini buldu. Allah'ın düşmanı İblis zannetti ki bu savaşta zafer kendisinin olacak. Fakat gizlide kendisi mağlup edecek olan Rabbena zelemna enfusina ordusunun bulunduğunu hiç hesaba katmadı. Evet. Kendisinin bir takım tuzaklar kurarak mağlup etmeye çalıştığı Adem ve Havva işte böyle diyerek Galeb'e ve zaferi elde ettiler dediler ki her ikisi de Rabbena zalemna enfusina ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik eğer sen bizi bağışlamaz ve bize acımazsan muhakkak biz ziyana uğrayanlardan oluruz dediler Araf 25'te işte iblisin bu manadan haberi yok sonra kendisini mağlup etmek için ayrıca Adem'e yönelen Sümmeç Tebahu devletinden de onun bilgisi yoktu evet böyle bir iştiba da Adem'e ikbale ediyordu çünkü Yüce Allah kendisine sonra Rabb'ı onu seçti tövbesini kabul buyurdu onu doğru yola iletti buyuruyordu Taha 122'de. Kardeşlerim lanete uğrayan şeytan zannediyordu ki Allah kendi eliyle yarattığı, ruhundan kendisine üflediği, meleklere kendisine secde etmeleri için emir verdiği, bütün eşyanın isimlerini kendisine öğrettiği Adem'i kendi zatı ilahiyesi için seçip sevgili kılmış olmasına rağmen bakın o yasaklanmış ağaçtan bir defacık yemekle kendisinden uzaklaştırdı, işte kendisini hayli asaletti ve marifetli zanneden iblis bunu da böyle zannediyordu ama onun bu zannı da batıl idi ve boşa çıktı. Yine cahil ve zalim iblisin tabibin hastaya hasta olmazdan önce devasını öğretmiş olduğundan haberi bile yok bunun için Adem o hastalığa müptela olur olmaz hemen daha önceden kendisine öğretilmiş bulunan ilacı kullanıp şifa buldu evet iblis öldürücü oklarını öldürmek için attı fakat onun oku öldürmüyor sadece yaralıyordu fakat yaranın merhemi hazır idi ve derhal kullandı bunun için Adem hiç yara almamış gibi ayağa kalktı İblis imtihan oldu inadında ve isyanında ısrar etti İlahi emri ve hikmeti kötülemeye kalkıştı Khabatının affını dilemedi hatasına pişman bile olmadı Safiyullah ve Habibullah olan Adem ise hatasını itiraf etti tövbe ve nedamet eyledi tevazu ve samimiyetle yalvardı bütün insanların tutunacağı esasa tutundu. Tevhid ve istiğfara sarıldı. Kardeşlerim bu sebeple af ve muğfirete nail oldu. İlahi hidayet ve rahmetin bütün kapıları kendisine açıldı. İşte bizler de böyle atanın evlatlarıyız. Allah bizleri haniflikten, tevhidden ayırmasın hal ve gidişte atasına benzeyenler cahillik ve zalimlik etmemiş olurlar. Kimin huyu ve hasleti Adem'inki gibi tevazu ve samimiyet tövbe ve istiğfar olursa şüphesiz Rabbimizin hidayet ve yardımına mazhar olur. Hal ve gidişin en güzeline sahip kılınır. Kardeşlerim bu noktayı biraz açacak olursak dikkat ederseniz iblisin de Adem Aleyhisselam'ın da cennette işlemiş oldukları bir hata var. İkisi de yasağı çinledi, ikisi de isyan etti, ikisi de cezaya çarptırıldı. Fakat birisi ebedi lanetlik kılındı, cennetten uzaklaştırıldı, mahrum oldu ama birisi tövbe etti. Çünkü ona tövbe edeceği kelimeler öğretildi. O da tövbe etti ve Allah da tövbesini kabul etti. Şimdi bu noktada neden birine tövbe etme hakkı verildi de birine verilmedi diye bir soru gelirse o zaman bunun cevabını o günahın işleniş şekline giderek anlamamız mümkün. Şimdi iblisin günah işlemesine baktığımızda iblis bilerek isteyerek ve kibirlenerek haset ederek emre karşı geldi aklını kullandı yaratana karşı bir yaratılan olarak delil getirmeye çalıştı değil mi? Büyüklendi. Adem'e baktığımızdaysa Adem'in yasağa yaklaşması bilerek, isteyerek değil kandırılarak ama buna rağmen yaklaşma denilmişse yaklaşmaması gerekiyordu. İblisin kurduğu tuzak neydi? Adem'in Araf suresine bakacak olursak Adem'in meleklerin cennetteki yaşayışlarını görüp onlara imrenmesini yakaladı. Ve hemen akabinde, onlara, eğer siz şu yasak ağaçtan yerseniz, cennette melekler gibi ebedi, ölümsüz kalacaksınız deyip, sırf o ağaca yaklaşmayı onlara düşündürttü. Ve hemen akabinde, Allah adına yemin edince, Adem'in fıtratında, Allah adına yemin ederek, yalan söyleme, aram işleme yoktu Allah'ın isminin hürmetine o ağaçtan yiyecek aldı veya yaklaştı işte Adem Havva yaklaştıkları an hata ettiklerini anladılar ve Rab'lığına döndüler işte kişinin ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti cehaleti nispetinde de tövbe etme hakkı vardır kardeşlerim. Bu kaydeyi inşallah kafamıza kazıyalım. Aynen iblis gibi kişinin ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti Adem aleyhisselam gibi cehaleti nispetinde de tövbe etme hakkı vardır. Allah bizleri günahın her türünden uzak kılsın. Kardeşlerim şeytan, Adem'in iki oğlundan birini tuzağa düşürüp kardeş katili yapmıştır Ona o kadar yüklendi ki, o kadar yüklendi ki, onu en sonunda kardeş katili yapıncaya kadar peşini bırakmadı. Sonunda onu tuzağa düşürdü. Babasının öfkesine, Rabbinin isyanına ve gadabına saldı. Aleykümselam sultanım. <gülüyor> mu?